Türkiye Sinema Sözlüğü Alt Yazı Sinema Dergisi'nin 150. özel sayısından Hazırlayanlar, Oğulcan Bakiler, Sabahat Özay Madde Şöhretin Sonu Yazan Başak Ertür Okuyan Mert İpekoğlu Bülent Arsoy'un başrolde kendisini canlandırdığı, gerçek hayatta yaşadığı cinsiyet bunalımını konu edinen yarı otobiyografik film. Yönetmeni Orhan Aksoy, yapımcısı Türker İnanoğlu, vizyon tarihi Nisan 1981. Filmin hit parçası olan ve filme alternatif başlığını veren Yüz Karasının söz yazarı ise Mehmet Yüzüak. Halen ara ara televizyonlarda gösterilse de Türkiye sinema tarihi üzerine düşünürken dikkate alınmayan bu film aslında sinemamızın queer cevherlerinden biridir. Kimimiz dillerde Biz bu derdi. her bir yerde dönemin özensiz filmlerindeki olan saçmalık dozu bu filmde hem konusu gereği hem de cinsiyet geçişinin ileri safhalarında olan başrol oyuncusu zaman zaman genç bir erkeği canlandırdığı için toplumsal cinsiyet kalıplarıyla kafa bulan seviyelere varır <gülüyor> Kadın giysileri bu mücevherler kimin? Benim. Bunlar sahne için mi gerekli? Hem sahne hem de özel yaşantım için gerekli. Nasıl buldun? Beğendin mi? Hepsi de çok güzel. Filmde birbirleriyle olduğu kadar kendi içlerinde de çelişen dört ayrı anlatı hattı üst üste biner. 1. Bülent'in şöhrete kavuşması. Senin gibi bir oğlum olduğu için utanıyorum. Gazetelerde çıkan iğrenç resimlerinle hakkında yayınlanan çirkin dedikodularla rezil ettin bizi. Şu kılığa kıyafete bak. Senden utanıyorum, utanıyorum. İftihar edeceğiniz şeyler de yaptım. Mesleğimde başarılı oldum. Zirveye çıktım, üne kavuştum. Milyonlar kazandım. Ününde paran da batsın. Keşke yoksul ama şerefli bir insan olsaydın. Yeter artık sus, benim evladım Sus oldum. dedim sana. Susmayacağım. <gülüyor> 2. Lineer kronolojiden mahrum bir cinsiyet geçiş süreci anlatısı. Anne bak Bülent Ersoy. Anne, Bülent Ersoy kadın mı, erkek mi? 3. Bülent ile sevgilisi Aslı arasındaki, aslında hetero olarak okumamız istenen ama Bülent'in kıyafetleri ve büyük memeleri göz önünde tutulunca lezbiyen olarak yorumlanması gereken ilişkisi. Aslı'yı çok sevmiştim. Fakat ona karşı erkekçe bir yakınlık, bir istek duymuyordum. Aslı'ya karşı içinizde bir sevgi yok muydu? Vardı. Hem de çok. Ama bu nasıl bir şeydi? Onu tahlil edemiyordum. Bugüne kadar hiçbir kadına karşı hissi bir duygu duymadınız mı? Duymadım. İlgi duymuyorum kadınlara. Ya erkeklere? Bilmiyorum. 4. Dostu ve sazının belki mi kemancı Doğan'la hetero mu, gay mi olduğu muğlak ilişkisi? Beni nişanlımla tanıştırmayacak mısın? Ben sizi tanıyorum efendim. Ben de sizi güya ben tanıyorum. Hatta Doğan senin yüzünden yanımdan ayrılmıştı. Yani sen aramıza girmeden... Lütfen Bülent Bey. Sakin ol sevgilim. Ben böyle sapıkların lafını aldırmam. Ha? Ağzını topla terbiyesiz. Sen bana nasıl sapık dersin? Sakin ol Film vizyona girdiğinde Ersoy cinsiyet değişikliği ameliyatı için Londra'ya gitmişti. Yakın dönemdeki bir açıklamasına göre ameliyat masraflarını filmden kazandığı parayla karşıladı. Bülent Ersoy'un herkesin gözünün önünde gerçekleşen cinsiyet değiştirme sürecini tam olarak açıklayamasa da, filmin kuşkusuz en önemli işlevi, izleyiciyi Ersoy'un derdine duygudaşlık etmeye davet etmekti. Bu kadar katı olmayın. Ben de insanım baba. Sen insan değil insanlığın yüz karasısın. Toplumun yüz karasısın. Benim alnıma sürülmüş kapkara bir lekesin. Lanet olsun senin gibi bir evlada. Defol! Çık git evimden! Türkiye Sinema Sözlüğü Alt Yazı Aylık Sinema Dergisinin 150. özel Sayısında. Hazırlayanlar Oğulcan Bakiler Sabahat Özay